Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş e, soruyor. Diyor ki e, ben astım hastasıyım. E, bir ilaç kullanıyorum. Böyle sıkıyorsun e, fısfıs gibi e, astım hastalığına. Bu acaba e, şeyi bozar mı bozmaz mı? E, pampa gibi böyle sıkıyorsun. Meşhurdur o. E, o acaba bozar mı? Diyor. Orucu bozmaz mı? Evet. Şimdi bu alimler bu konuda tabi bu yeni bir e, eskiden olmadığı için yeni alimlerin iştihadine döneceğiz bu konuda. Onlar da şeriatın ölçüsüyle iştihad ederler. 1400 senedeki gibi e, fıkıh İslam fıkıh aciz kalmaz elhamdülillah. Bütün teknolojinin önünde. Şimdi bir ara bu fıs fıs dedikleri astım hastası için bu bir böyle pampa gibidir. İçinde bunun ne var? İçinde kimyasal maddeler var bunun. Yani tıbbi malzemeler var. Ayrıca su var. Sonra ne var? Oksijen var. Üç şeyden müteşekkildir. Üç şeyden oluşuyor bu. Bunu bastığında hasta ağzına basıyor. Ondan sonra nefesinle, derin nefesle çekiyor. Nereye gidiyor? Ciğerine gidiyor. Ciğerde ilaç gibi o zaman ne yapıyor? Ee, i̇şliyor. O ilaç gibi ciğere gittikten sonra ağızda biraz tadı kalıyor. O tat da tükrekten yutuyor hasta onu. O zaman alimler diyorlar ondan dolayı bu orucu bozar. Bu bir görüş. Bu bir görüş. İkinci görüş diyorlar bozmaz. İkinci görüş bozmaz. Çünkü bu gida yerine geçmiyor. Ağıza gelen de e, asıl olan orucun sıhhatidir. Sıhhati orucu bozan belli şeyler. Gida maddesi yiyecek içecek ve şehvet bozar orucu. Bunun haricinde illeçi bir gida maddesi gibi bir şey olsun insanın ağzından girsin. Bu önce ciğere gidiyor, mideye inmiyor. İnse de tükürekten e, şey olmuyor, e, etkilemiyor. Bundan dolayı bu e, Orucu bozmaz diyen muasir yeni alimlerde e, şeyleri daha racih basıyor. Neden dolayı? Diyorlar çünkü orucun aslı yakin nedir? Oruçtur bu. Yakin şekten bozulmaz. Çünkü o diyor belki bu tükürekte kalır, midesine gider ondan dolayı bozulur. E bu belki, belki gitmez. Belki hasta ondan sonra tükürür, ağzı temizlenir. Bu bir. İçincisi e, mideye e, ciden o ilacın bir parçası olsa da çok cüzünün cüzüsidir. O da bozmaz alinler diyorlar. Neye kıyas yapıyorlar? Diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin vermiş mazmazaya yani ağzını çalkalamaya ebdes etmekte. E insan ağzını çalkalıyor, tükürüyor da sonradan ama ağzında ıslaklık kalıyor. O, su, o suyla utuyor. Orucu bozmuyor. Bir de sivak, misvak kullanıyorsun. Misvakta da bir tad var. O da orucu bozmuyor. Buna kıyas ediyorlar. Onun için diyorlar orucu bozmaz. O madde suda da var. Mazmazada. O e, sivakta da var. Onun için o madde çok çok cüz'i olduğu için bir de hasta hepsini utmuyor. Bilerek de utmuyor. Onun için orucu bozmuyor. E, elhamdülillah bu görüşte racih olduğu için o hasta kardeşimize diyebiliriz. Görün rahatlığıyla o şeyi alabilirsin, o ilacı alabilirsin, kullanabilirsin, orucuna da devam edersin, orucun da sahihtir. Muasir alimlerden birçok ileri gelen alimler bunu fetvasını vermişler. Mesela bizim hocamız Şeyh Abdülaziz bin Baz Rahimeullah, İbn-i Esemin, i̇bn Cibrin bunlar hepsi biz olanın yanında fıkıh okuduğumuz için ağızlarından bu konuda direkt bu fetvaları duyduk. Onun yanında e, bütün e, Misir Ezher alimleri, Suriye'de birçok alimler, e, Mucemmaatil Fıkhiye, e, fıkıh e, dernekleri var, fıkıh toplumları var. Orada oturup fakihler e, bu güncel meselelerin noktasını koyarlar. Bunların birçoğu Buna ne vermiş? İzin vermişler. Bu da bu Allah'tan rahmettir inşallah. Kardeşimiz orucuna devam eder. Öyle bir hastası da olan aynen bu e, astım hastalığının bu fısfıs orucu bozmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.